Jake abi, bebek muhabbet. Bebek muhabbet. Meditasyonumu bitirdim. Gorgon kızlar için hazırım hangisi olursa olsun. <gülüyor> Maksidasyona mı <gülüyor> başlıyorsun Jake? <Cenk. gülüyor> maksidasyon eğer ölükseyse maksidasyon yapacağım. Ölükse evet, ölükse gorgolumuzda başlayalım ki hadi yani sonra da biraz canlanırız diye düşündüm. He. Bütün enerjimizi önce bir alsın. Sonra başka bölümlerle gideriz. Bu enerjimizi alırken kötü enerjiyi de alıyor değil mi? Yani bütün enerjiyi aldığı Tabii için. Olduğu gibi aldığı için iyi kötü ayırt etmiyor. Evet yani ruhani lavman. <gülüyor> evet ruh lavmanı ee, diyebileceğimiz ruh bir lavmanı. operasyon. Yeah. Ee, bakalım ne gibi bir haber getirmiş bize? Dikkat gözlerden uzak durunuz. Hangi gözlerden? Ee, yani genelde kemdir. Başka hangi <gülüyor> gözlerden uzak durabiliriz ki? Yoksa yani mesela birinin e, suratına çok dibine girmeyin yani çekilin oradan falan anlamında mı? O da olabilir veya hani göz dediğimiz böyle raf ya da çekmece gibi bir şey olabilir. Orlar, onlardan uzak durunuz e, anlamı da olabilir. Aniden <gülüyor> açılıp burnumuza çarpabilir diye. <gülüyor> Kimi zaman duygusal ve dolayısıyla temizlik, saflık temalı birçok sözün öznesi gözler. Bazen huzuru, bazen de doğruluğu niteler. Ney? Hımm. Benim bir şarkı sözüm vardı. Gözler ruhun aynısıdır üstelik de bir fazlasıdır diye. O kalbin aynasıdır olacaktı. Gözler kalbin aynasıdır. üstelik iki tanedir. Gözler ruhun aynısıdır o. Bu gözler... <gülüyor> Neydi bak senin yüzünden <gülüyor> şarkı sözünü karıştırdım. Ancak gözler her zaman o kadar masum değiller. Bence her zaman o kadar masumlar. Masum değil. Gözler değiliz, olmasa hiçbirimiz. biz ne yapardık? Yıllardır birçok araştırmaya konu olan gözlerimizin bıraktığı etkiler, deneylerle gönüllü katılımcılar üzerinde inceleniyor. Yıllardır oh araştırmaya be. konu olmasının sebebi araştırmacıların bütün gün boş boş oturmaktan e, doğan sıkıntılarıdır diye tabii düşünüyorum. Tabii ki yani önce şu dünden yarım kalan okeyi okay bitirelim de ondan sonra bir karşıma geçsen gibisinde. gibisin <gülüyor> de. E tabi sürekli çifte dönüp e, okey bittiği zaman adam sıkılıyor. E hadi biraz da gözlerden bahsedelim araştırma yapalım diyorlar. Zaten o ara aklına geliyor şeyler yani ha, tabii, fikirleri okay. öyle buluyorlar. <gülüyor> Taş beklerken diyorsun deneyler arasında en ilginci Ulbino Üniversitesi'nde araştırmacı Giovanni Caputo'ya ait. Uf nasıl sıkma bu? Evet, Bay evet. Albino Üniversitesi'nde evet. deseymiş hali. zaten Ulbino demek suretiyle sıkmadım. Hayır sıkmıyorum. <gülüyor> Kedime <gittim>. sıkılmış değildir. <gülüyor> Olmamış. Caputo 50 gönüllü deneyi loş ışıklı bir odada 10 dakika boyunca aynada kendi yansımalarına baktırdığında bu 50 gönüllü deney yani e, bedava mı gönüllü oluyor yani, muhtemelen buna gelin bak böyle bir şey yaparsanız size 100 dolar falan deyince e, bunlar da geliyorlar ama adları yine gönüllü oluyor inanılmaz bir şey. Yani gönüllü e, olamaz yani hiç kimseyi gönüllü olarak 50 dakika ya da neyse işte kendine bakmaya ikna edemezsin. O yüzden parayı çıkmıştır ama yine gönüllü diyordur. Katılımcıların i̇şte. bir dakikada kendilerini canavar olarak gördüğünü tespit etti. E geri kalan 9 dakikada ne yapıyorlar? O canavarla bu şey yapıyorlar. Yavaş yavaş konuşurlar. canavar oluşuyor. Can yeah. Aynı loş odada çiftleri de göz göze baktırdığında çiftlerin de birbirini canavar olarak gördüğünü kaydeden Caputo. Bu... Çiftler dedi yani iki göz birbirine mi bakıyor? Çiftler işte çifte gidiyor dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> İlginç halüsinasyonların duygusal uyarım eksikliğinden kaynaklı olduğu sonucuna vardı. Ben e, hemen kişisel fikrimi söyleyeyim. Bence o deneylerin yapıldığı oda hayaletli ben demek de istedim fikrimi söyleyeyim gönüllü e, denekler dediğimiz kişiler madem para aldık dur şu herifin kapalı kapalıyalım şeklinde evet canavar görüyorum evet çok haklı. Ben de canavar gördüm falan diye bir araya gelip e, amcamızı keklemişler onu Önceden söyleyeyim. Önceden zaten bunlar buluşup ne gördük diyelim şimdi bu tipe falan diye anlaşıyorlardı zaten. Ama yani canavar yerine vantilatör, kivi gibi bir takım ya tavşan görüyoruz falan gibi şeyler söyleseler. Ama tavşan gördün dediği zaman Ölüksü kızımız onu haber değeri az bulup bize ha, yollamaz yani. Görüldüler ölükse kızımızı da mı tanıyorlar? Ona kontak, göre haber yapıyorlar? Yani hepsi lobi. Vay be. Yani evde denemeyelim ama gözlere 10 dakikadan fazla bakarsak delirebiliyormuşuz. Niye evde denemiyoruz? Yani böyle saçma bir şeyi ancak evde deneyebiliriz diye düşünüyorum. Sırf 10 dakika boyunca gözlere bakınca mı deliriyoruz? Yani ben mesela evdeki bir sıva çatlağına e, yarım gün boyunca baktım hiç delirmedim. <gülüyor> ama sıva çatlağının delirdiğini söyleyebilirsin diyecek <gülüyor> Bilemiyorum onu. Gönüllü sıva çatlağına sormam lazım. <gülüyor> Mehbet Mohabbet